Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve o esnada başka bir yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. Ee, geçen hafta çizgi romanı konuşmaya başlamıştık, vaka olarak. Ee, yarıda kaldı. Bakayı hayriye, hayırlı bir vaka. Evet, insanlık için. Işte, ona devam edeceğiz. Şimdi çizgi roman... Öncesinde bir küçük hatırlatma yapabilir miyim Turgut Bey? Buyurun. Ee, biliyorsun o esnada başka bir yer nokta org isimli bir sitemiz var hı hı. Ee, biliyorum <gülüyor> siz de takip ediyorsunuz ee, bu sitede e, dinleyicilerimiz geçmiş programların kayıtlarını ve konu ettiğimiz çizgi romanlardan örnek sayfaları hı hı. ulaşabilirler evet. görebilirler ee, yararlı bir çalışma görmeleri yani hiç fena olmaz bizim açımızda <gülüyor> peki <gülüyor> ne biçim bir reklam oldu ne biçim bir reklam oldu <gülüyor> Neyse çizgi romana dönelim. Evet. Sen e, ders kitabı arasında çizgi roman okuma durumunu yaptın mı abi? Zagor okurdun. Ders kitabı arasında? Tabii tabii. Ort, o cep ort. kitabı gibi olan küçük boy tam. Tabii Ve Süper sığıyordu. Uygun komplej oluyordu. Evet ya. Yani. Ve o sıralarda Zagor'a sardırmıştım ben. Aha. E, şeyler kesmiyordu artık. Dombix, Teksaslar. <gülüyor> <gülüyor> Zagor bir mis Evet, evet. Misal, çok acayip bir adam gerçekten. Gibi gidiyordum. Sen? Ee, aslında ben kaçak okumuyordum. Çünkü babam getiriyordu evi. O bitirince direkt bana kalıyordu. Ben de akşam ya onu. Bizde Okuyordum. de şöyle bir şey oluyordu. Amcamın arkadaşı vardı. Cizgi roman okuyordu. Ya eve getiriyordu. 40 tane birden. Fakat işte... Ben yani hep birden dalmak istiyorum. Hayır, sırayla. Oku işte. E bir yandan da orada süper ganimet var. Hı hı. E bir tane okuyorsun. İkinci sonra ikincisini okumak beklemek yerine ders kitabı arasına bir de arkadaşlarla yapılan değiş tokuşlarda çok acayip maceralar kaybetmişimdir yani. Para atıyor muydun sen? Yok, para atmıyorduk <gülüyor> biz. Biz atıyorduk. Evet. E onun da kurnazlığı vardı. Üstünüceli alıyorlardı ve para kayıyordu kapağın üstünde. Gerçekten her programda gizemli geçmişiniz hakkında şeyler öğreniyoruz. <gülüyor> Gerçekten engin bir sokak kültürüne sahipsiniz. Vardır. Evet. <gülüyor> Pis durumlar. <gülüyor> evet abi nedir çizgi roman? Ya çizgi roman birçok tanım var. Net bir tanımı da var. Yani tanımları zorlaştırmasının sebebi çok menez bir uğraş olması. Yani edebiyattan besleniyor sinemayı kullanıyor. Resim, grafik. Evet. Aslında belki e, sinema yokken bile... Tabii sinema yokken e, sinemanın kullandığı bütün özellikleri kullanıyor. <gülüyor> i̇şte kadrajlama, <gülüyor> işte aynı sahneyi farklı açılardan gösterme, <gülüyor> evet, evet. zoom yapma, <gülüyor> e, kare grafini belirleme, montaj <gülüyor> <gülüyor> gibisinden birçok şey var. Daha sonra sinema bunu kullanıyor. Sinema evet. kullandıkça çizgi roman sinemadan bazı şey kullanıyor ve böylece karşılıklı paslaşmaydı ilerliyor. Evet yani yönetmenlerin o e, e, prodüksiyon aşamasında çizirdikleri o storyboard evet. yani işte dünya bütün dünyada Tabii. storyboard olarak geçen o deşetengiz karelerde aslında o çizgi roman mantığını bir şekilde yine sinemaya Tabii yansıyoruz. yani e, çok büyük paraları sonucunun ne olacağını bilmeden önce kağıt filmi çekmek evet, az veya şey. Çok... da komple çekmeseler bile çok önemli sahnelerin. Özellikle şimdi aksiyon sahnelerinde çok kullanılan efektleri nereye koyacaklarını hı hı. yani özel efekt uzmanı storyboardlara bakıp çalışıyor evet. gibi. Şimdi buradan şey yaparsak, çizgi romanın ilk çıkış kısmında Geçen hafta biraz bahsetmiştim. Onu tekrar bir üstünden geçeyim. Hı hı. Yani ilk çizgi roman olarak kabul edilen e, iki çizgi bant var. E, birincisi 1895'te San Francisco'da e, çıkan Examiner gazetesinde James Sevenerton'un çizdiği Little Beards and Tykes çizgi romanı. Bunun özelliği, devamı var. Hı hı. İbaresini ilk kullanan çizgi roman. Bu yeni bir tanım oluyor çizgi romanla. Evet. Önceden başlayıp biten iki karelik, üç karelik, belki de tek karelik derken birden macera haline gelmeye başlıyor. Bizde evet. biz de eski çizgi roman denilebilecek şeylerde arkası var. Arkası, arkası. var, evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, diğer şeyde kabul edilen çizgi roman örneği de gene aynı tarihimiz 895'te New York The World gazetesinde Richard Ortcutt'un duyuları kit. Hmm. Ee, bu da konuşma balonlu evet. ilk kullanın. Aslında konuşma balonlu ilk kullanan değil. Yani şöyle bir ayrım var. Yani e, bazı kaynaklarda da işte 1700'lerin ortalarında Karikatür ilk çizilmeye başlandığı zaman bazı çizdelerin bayağı şey konuşma balonu düşün, <gülüyor> balonu kullandıkları belirlenmiş. Ama e, devamı var. Gazetede yayınlanan, e, sürekli yayınlanan seri içerisinde konuşma balonu ilk el oketide kullanıldığı için tamamen süreli yayında bir çizgi roman. Evet. Tanımını almış oluyor. Bu bir çizgi bant mı? Band? Evet. Yani yoksa yani bugün bildiğimiz anlamda çizgi roman kalıbında mı? Bunlar band. bant. Yani <gülüyor> Halen o gelenekte Garfield'dan garfield <gülüyor> da bir sürü örnekleri var. Yani evet. onların ilk şeyleri daha sonra bu bantlar toparlanıp hafta sonları ek olarak verilmeye başlıyor. Diyor. Evet bu yani. da çizgi romanı atılmış adam oluyor herhalde. Yani onun da sebebi şu yani bu dönemde Amerika'da okuma yazma oranı çok az. Göçmenlerin çok hızlı İngilizce biliyor ve Hı. gazetelerin okurduğu bir şekilde ilişkisi kur, ilişki kurması gerekiyor ve çizgileri yükleniyorlar. Evet. İşte 1895'te 16 sayfalık pazar günleri çık, çizgi 2 veriliyor. Ve bu yayın politikası, çizgiler devamı var, konuşma balonu ilk çizgi romanın temelini atmaya evet. başlıyor. Çizgi romanın temelini atan bu öğelerden biri olan balon onu düşününce aklıma birden şey geldi eee Biliyorsun kaligraf tabii. doldurur balonu. Evet. Yani o o aşamada bir kaligraf var mıydı acaba yoksa gazete dizgisi gibi mi dizilmişti? Gazete dizgisi gibi. Hmm. Yani benim gördüğüm örnekler o ama şey de var. Elias da var. Yani ikisi <gülüyor> eş zamanlı gidiyor gibi ama daha sonra örneğin bizde kaligrafi, kaligraflar var tabii, ayrı tabii. bir uzun ve son temsilcisi Şevki. Evet, Şevki Sayışman. Evet, onun da ismini olurum. Şu an herhalde çıkan dergilerin... Tek kaligrafçısı. Tek, tek kaligrafi yapan kişi. Evet. Aslında Şevki Sayışman'ın şu an ismini hatırlamıyorum. Babası da. Babası da aynı işi yapıyor. Ve çok önemli bir şey var. Red Kitty, Dül, Dül <gülüyor> Evet. Türkçe'ye kazandıran. Evet. Aslında Lucky Luck biliyorsun. Evet. Ama Şevki Sayışman babası ona Red Kitty Red... ismini koyuyor. atın da... Hazreti Ali'nin atı Düldil'in ismini veriyor. Ve biz de bunları bilmeden bunu okuyoruz. Evet. <gülüyor> Ve o çocuk aklımıza birden karşımıza bir olarak bildiğimiz şey lakılık luck olarak çıkınca da bir, bir şaşırıyoruz tabii. <gülüyor> Ufak bir kısa devre evet oluyor. Evet Turgut istersen programa bir ile devam edelim. Tamam. Eee PJ Harvey'den gelecek şarkı. Let England Shake. Çizgi romanlar gazetelerde bantlar olarak Hı. yayınlanmaya ve tutulmaya başlayınca telif sorunları çıkmaya başlıyor. Ee, bunu... Hala sorunları var aslında. Hala var. <gülüyor> Ama ilk e, çizgi romanın üstünde telif sorunu 1895'te bu biraz önce bahsettiğim Yellow Cat Hı. bantı yayınlanmaya başlıyor. Ve şey New York World gazetesinde e, gazetenin sahibi Joseph Pulitzer şu anda adına ödül veriliyor. Aa, Pulitzer ödülü. Evet. E, Band 1886'da çok tuttuğu ve o senin bahar ayında başka bir gazete, New York Journal gazetesini e, New York'tan adam transfer etmeye başlıyor. E, Journal sahibi de William Rudolph Hertz. Hı. Bu da yurttaş kendi bahsedilen adam. Oo. Oh. E, şey de gidiyor tabii ki. Yellow Kid de. Ee, şey, jurnala geçiyor, çizmeye başlıyor. Polislerde Yellow Kid'i kendi gazetesinde devam ettiriyor. Ee, başka bir çizer buluyor, George Lucas. Hmm, yaratı yaratıcısı ayrılmış oluyor. Tabii. Kahraman orada kalmış oluyor. Tabi Yellow Kid iki ayrı gazetede devam ediyor. Hı hmm. <gülüyor> <Enteresanmış>. hı. <gülüyor> ya böyle sözüne tuhaf şeylerle giriyorum belki kesiyorum konuşmamı da. Aklıma şey geldi eee bizim gırgırda hani kah kahkahalarla okuduğumuz işte abinin işte şey Muhlis Bey ile Yavlum Mithat mesela evet, evet. So, iki dergiye bölününce gırgır Molis Bey bir tarafta kaldı, Muhlis Bey gırgırda Yavlum Mithat hı burada kaldı. Burada <gülüyor> kaldı. bayağı Çocuklar annedime kaldı, babadına kaldı Peki daha enteresanını söyleyeyim ben. Hı -hı. ikinci vakada gene çok Yakın bir tarihte e, ortaya çıkıyor 1897'de Rudolf Licks diye bir çizer var <gülüyor> Ve The Cuts and Kids Yani kedilerin zıbı, zırlaması <gülüyor> Karmaşa gibi çevrilebilir. Onu çizmeye başlıyor yani New York Journal Gazetesinde Sonra buradan ayrılıyor Hertz mahkemeye başvuruyor Ve isim hakkını alıyor Hı -hı. çizgi bantın. Lix yaratıcısı olarak çizme hakkını oluyor ama başka isim çiziyor. <gülüyor> Şimdi Hertz çizgi devam ettirmesi için Rudolf Kner isimli bir çizer oluyor. Lix de ismini değiştiriyor. The Captain and the Kids adıyla de de devam ediyor. İkisi de çok iyi yapıyor işi ve 35 sene önce çiziyorlar. Vay be. Ve ben hatırlıyorum ben o şey bantı ve ikisi öldükten sonra da devam ediyor. 90'ların başına kadar o bantılar devam ediyor. Ezel <gülüyor> rekabet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii iki inatçı geçecek ama işi, ikisi de işini çok yaptığı için çok iyi yaptıkları evet. için devam edebiliyor Tabii. bu rekabet. Acayip bir şey gerçekten. İşte şey işte Amerikan çizgi romanı bu şekilde başlıyor. Daha sonra Hı -hı. işte DC Comics'ler devre göre yayın evleri <gülüyor> olarak başlıyor. DC Comics aslında dedektif komiksin kısa altınmış. Yani o da ilk çıktı zaman 1927 galiba yanılmıyorsam. Böyle ucuz polisi e, hikayeleri şeye çevirmeye başlıyor. Çizgi romana hı hı. çeviriyor. Daha sonra dedektif tutuluyor. Yani Bunlar yetişkinler için. Tabii tabii. Yani polisi mi? Yani pop magazin hı hı. tadında. Bu ee, yani kara polisi gibi karanlık bir türle uğraşıyorlar. Ve 27. sayısında Batman ortaya çıkıyor bu dergide. O yarasa adam. Evet. Bildiğimiz anlamda <gülüyor> süper kahramanların ilki mi acaba? Evet, evet. Pardon biraz önce 27 dedim, 37'de. <gülüyor> ve DC Comics'in en temel şeylerinden biri oluyor. Yani o süper kahramanlar... Ama onun öncesinde... Flash Gordon var galiba. Aha, Flash Gordon var. O ilk yapılanlardan hı hı. biri. Esiz zamanlı olarak Tarzan. Bunlar çizgi romanı çok geliştiren hı hı. türler. Evet. Flash Gordon da aynı zamanda e, Türkiye'de İnya'nın ilk yabancı. Sen o gülüşüyle ilgili Ay. enteresan bir şey anlatmıştın. Evet evet. Yani e, Flash Gordon e, Baytekin olarak evet. da biliyoruz biz onu. E, Türkiye'de İnya'nın e, ilk çizgi romanı. Yayınlandığı dergi de e, Çocuk Sesi dergisi. 1928'de kurulmuş bir dergi. E, öğretmen Mehmet Faruk Gürtunca çıkartıyor. Bol resimli içinde çizgi roman olan dergi. Ve işte e, Flash Gordon'un yayınlanmasından yaklaşık bir buçuk yıl kadar sonra dergisinde yayınlamaya başlıyor. Taze taze. Taze taze evet. sayı ama enteresan bir başlangıç yapıyor. Flashcode'un ilk e, sayısı e, şeyine macerasını. E, bir giriş yazıyorlar. <gülüyor> yani e, bundaki amaç da şey işte yani bu dönemin o Türkçü işte bakış açısını evet. işte tek parti e, bakış açısına uygun bir şey olması gerekiyor. Ve e, dünyaya çarpmak üzere gelen yıldızı <gülüyor> durduracak e, makineyi, aleti neyse artık o günün teknolojisine göre olacak şey Kandilli Rasatanesi'nde <gülüyor> çalışan bir bilim adamı <gülüyor> keşfetmiş ve işte Flash Gordon Baytekin'de Tekin'de e, gelip onunla konuşup ve onun da katılımıyla tabii balonlardaki değişimle beraber evet, gerçekleşiyor de. bu orijinalden ayrılıyor Hı -hı. E, bu ön yazıyla beraber başlıyor valla enteresanmış be <gülüyor> yani ee, birden de şey yapmıyoruz yani böyle onu olduğu gibi kabul etmiyoruz birden olan bir şey koymak gerekiyor bizde bu hastalık aslında çizgi romanda devam ediyor benim bundan da acayip hatırladığım şey hatta geçenlerdeki bir programda konuşmuştuk Yüzbaşı Volkan evet yani bunun en üst noktası özellikle e, tam yayınlanma tarihini bilmiyorum ama çok popüler olduğu dönemler 80 sonrasına denk geliyordu yani dünyanın işte Birleşmiş Milletler toplanıyor. Bu büyük bir bela kim yapabilir kim karşı koyabilir buna işte yüzbaşı Volkan. Yüzbaşı Volkan da o sırada ya bir işle uğraşıyordur ya da çok güzel bir sevgilisi <gülüyor> vardır onunla beraberdir ve yani Birleşmiş Milletler Pentagon artık kimin hizmetindeyse <gülüyor> <gülüyor> onu çağırır. Yüzbaşı Volkan kızıl komünistlerle savaşmak için dünyanın her yerine hatta uzaya kadar. <gülüyor> Gider. Neyse ben yine böldüm senin Griz Yok yok, gayet güzel böldün. Şimdi yüzü başı Volkan, işte bizim süper kahraman. <gülüyor> bizim süper kahramanımızda bir süperliği var ama insan yani. O kadar. Tabii canım. Yani o başka kadar... bir özellik hani... <gülüyor> <gülüyor> ee, öteki tarafta işte çizgi romanlar, işte Batman çıkıyor. Hı -hı. Sonra Superman. Evet. Bir sene sonra Süpermen. E, Yine aynı çıkın. bünyeden mi çıkıyor? DC Comics'ta. Geçen hafta konuşmuştuk ya işte mavi kırmızı. Evet evet. Renkte, dönemin, o da... dönemin matbaacılık, baskı evet. teknolojisinin getirdiği bir zorunlulukla. Evet. E, lakin bu iki karakter arasında şöyle bir ayrım var. Yani e, biri doğuştan buraya yani başka bir gezegenden oldu. acayip bir şeydir var. Batman çalışarak yapıyor. <gülüyor> ee, gece ortaya çıkıyor diğeri güneş. Yani e, çalışarak yapılan ama süper olan iki ayrı karakter. Daha sonra şey örümcek adam devreye giriyor. Örümcek adam da başka bir yolu süperliği kazanıyor işte. O, o da örüm... kazayla örümcek oluyor. Evet. Isırması, ama ne? o Başka bir şey koyuyor o pek fazla kötülerde uğraşmıyor kendi derdiyle hı hı. uğraşıyor ama burada da <gülüyor> yani birçok süper kahraman var ama fenomen olmuş o üç süper kahramana baktığım zaman kurgusal olarak hemen hemen çok paralel. Evet. Ee, birincisi illaki bir gazeteci var Örüm, örümcek adam kendisi gazeteci fotoğraf çekiyor süpermen hı hı. gazeteci Batman'in mantası. Evet. gazeteci <gülüyor> e, üçünde bir baba eksikliği var hı hı. E, baba figürünün yoksunluğu e, o temel dramatik şeyler hemen hemen aynı çalışıyor evet. belki de popüler olmasının bu kadar popüler olmasının şeyi bu Nedeni? dramatik belki kurgu bu. iyi iştenliği için Aa, um, biz o zaman bu dramatik yapıyı biraz kıralım hı hı. stereo total bize hep 16'da desin bakalım nasılmış Küçük jest daily. Hayday daily. Ostat be farad the O zaman he şunu zakıdarsın. Mademoiselle daily. Wenn wir farad the daily. Us look as daily. Nelly pop plus gül daily. Bel happy Jak candle Hayatın ne Benim için hep serüven Oh Janmark istemer Ben hep on biliyordum o zaman sen görürdün benim için Fekla bisikletinin arkasında ben hep daha Evet Turgut Süper Kahramanlığı'nın Süper Dünyası'na enerjik bir başlangıç yapıyoruz bu e, zıp zıp zıplayan şarkıyla beraber. Ya işte Süper Kahramanlar tutunca hatta o dönemde çıkan bütün Süper Kahramanlar İkinci Dünya Savaşı'nda askere gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o tabii daha da etkisini artırıyor Amerika üstünde ve bir sürü Süper Kahraman çıkmaya başlıyor ama artık 1990'da da iyice suyu çıkıyor. Yani evet gerçekten. Hatta daha öncesinde şeyi hatırlıyor musunuz? Özel bir sayı basılmıştı. Türkiye'de de o zaman çok fazla hani o Ebat'ta çizgi roman falan basılmıyordu. Superman ve Muhammed Ali'nin maçı. Tabii of. Süpermen mi döver Bruce Lee <gülüyor> mi döver gibi. Yani <gülüyor> şey yani Muhammed Ali yani nasıl bir şey? Süpermen nasıl bir şey? O baskıyı çok iyi hatırlıyorum ama bende bir örneği yok. Keşke bir yerden bir şekilde bulabilsek. Evet ya Süper olur süper kahraman. <gülüyor> ya ben pek hiçbir zaman şey fazla ilgilenmedim süper kahramanlar. yani sıkı evet. bir okuyucusu olmadım. Genelde çok şeydi. Ya da belki de benim okuduğum dönemler çok uyduruk oldukları dönemler Bizim de okuduğumuz dönemler aslında bir geçiş dönemi. Yani şey evet. o hani normal insan fiziğindeki süper kahramanlardan o kaslı, güçlü süper kahramanlara evet. geçiş dönemi. Açıkçası benim de hiçbir zaman böyle çok fazla ilgimi çekmemiştir. Yani o uçmalar, zıplamalar. Hani onun yerine daha doğal işte maceralar... Efendim, otursun, kalksın. Evet, <gülüyor> evet. evet işte, Zempla falan mesele severdim. Evet. Ondan sonra... Zem de güzeldi. Evet, evet. Bütün hayvanlar da konuşuyordu. Evet, yerliler. Evet. Ee, Birçok örnek var. İşte yani Amerika bunlar çıkarken Avrupa'da... Ama şunu söyleyebiliyoruz değil mi Turgut? Yani çizgi romanı Amerika oturtuyor yani dünyada. Mantı. Var mı böyle? Bir şey söyleyebilir miyiz net olarak? Ya şöyle diyebilirim. Yani onun başka bir örneğini ağırlık olarak atıyorum. Belçika ekoyu da oturtabiliyor. <gülüyor> yani 1930'larda daha öncesinden çok sağlam işler çıkartabiliyor. Yani Amerika kadar ha. popüler olmuş işte Tintin, Red Gate. Ama Amerika'dan sonra çıkıyor bunlar değil mi? Yani Amerika hani oturtuyor o kurguyu, Cezik roman kurgusu. Evet ama bunu şey olarak oturt... Evet ve diyebiliriz. Çünkü <gülüyor> yayıncılık kafasında... Çünkü biraz önce bahsettiğim iki adam... iki medya devi. Evet, yani evet. yayıncılık üstünde... Kafa patlatan bilmem ne yapan... Yani bir yayın malzemesi olarak gördükleri için... İster istemez oturuyor. <gülüyor> Hoş zaten öteki ayıramayız bu bu evet. Bakış açısını. Evet, yani şey diyebiliriz. Hmm. Amerika. Evet, evet, evet, Yani o beğenmediğimiz Süper Kahramanlar serisi bir de çizgi romanın ilerlemesi açısından yani... E, tabi ki. Yani orada çok acel şeyler denendi ya. Sayfa tasarımı, Hı -hı. işte kareleme mantığı, işte karı içindeki açığı değişimi gibi. Bunlar daha sonra birçok çizilere çok fez verdi. Evet, evet. Evet. Avrupa'da da çizgi roman dönüyor yani ağırlıklı olarak da <gülüyor> gidiyor. işte Fransa'da başka bir mecrada akıyor. Ee, İtalya söylenebilir. Örnek İtalya olur. ben severim. İta yani bir kısmını sevmem ama bir kısmını çok severim. Evet gerçekten evet. çok iyi örnekler var. ya yani şöyle bir şey bana göre İtalya e çizerken bir albüm olarak düşünüp çiziyor. Hı hı. Yani kafalı ayrımı yapmak çok önemli bence. O yüzden de çizgileri ona göre ayarlıyor. Yani diyelim üç sayfalık e, bir çizgi şeyde çok sert hardcore çizilmiş. Her şey çok doğru hı bir hı. çizgi. Sekizinci sayfadan sonra boğabiliyor. Ama Ken Parker'da onu çok güzel örneği. Evet, Eski evet. stiliyle yapıldığı için siyah beyaz e, o grafik denge çok iyi kurulmuş. Yani bu e, Hikayet daha iyi kapılabiliyorsun. Hı hı. Bir şey olarak seni rahatsız etmekten ziyade davet edici, içine çeken bir havası var. Evet aynı şey mesela korte Maltese evet, vardır. Evet yani öyle çok böyle ayrıntılarıyla her şey evet. mükemmel çizilmiş bir kareden sonra öyle bir kortu koşarken görürüz ki yani herhalde çizmesi iki saniye Tabii. almıştır o diye aklımdan geçer. İşte bu Avrupa ekolünde olan hı hı. bir tarzda şeyde yok. Avrupa'da yok. Yani işte DC Comics'lerin, Marvel'lerin hepsi mükemmel, full hı hı. şeydir. Ee, çok doğru çizgidir. Ama şey o anlatım yani sinema anlatımı gibi diyelim. Avrupa sineması, Amerikan sineması işte uzak doğu sineması hı hı. ayrımı gibi bakarsak daha iyi oturuyor. Evet. Yani i̇şte bana göre de işte Avrupa'nın lokomotifi Belçika ekonomi. Yani işte o dediğim gibi biraz önce Tenten, ten, işte Asterix, Asterix. Şirinler, evet, evet Red Kid. Hı hı. Bunlar Belçika'da çıktı. Ya bizde de onun en güzel temsilcisi Bülent Arabacıoğlu ve Aa, en kahraman, en -Kahraman Rıdvandır. Rıdvandır, tabii ki. Yani çok iyi hı hı. bir çizer ve o, o kuyruğun tam dört dörtlük hı temsilcisi. Evet. Yalnız Bülent abiyle şu vardır, o saydığın örneklerde çok göremediğimiz çok güzel kadınlar çizer. Evet. Yani <gülüyor> değil mi? Evet. Müthiş bir bilek. Ee, yani en kahramanları bir de hayranlıkla bakıyorum. Ben evet, tekrar sanırım bir basımı oldu. Evet. Evet. Hı -hı. Ee, i̇ki ay önce daha önce mi çıktı? Evet. O da yeni. Hı -hı. Gibi. Sonra şey var işte İngiltere'de çizgi roman var. İspanya'da Hı -hı diyor işin en tuhaf tarafı Alman çizgi romanı yok. <gülüyor> yani illaki var çizgi roman çiziri ama yani kendini tanımlayacak bir tarz olarak Alman çizgi romanı Aslında dünya için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum şimdi. Böyle sana bakarken. Yani o deli ekspresyonistlerin çıktığı tabi canım. O Almanya'da o Cat işte o desen her şeyi var. ama onun yanında o bozabilme durumu onu kimdir nasıl çizgi romanlar çağından önce basılmış olacaktı ama işte orada da şey devre giriyor yani bu ülkelerde tam 30-40-25-40 arası çizgi roman hakikaten lokomotif gibi çalışırken Hitler direkt Almanya'da pausa basıyor ha, evet. hatta İkinci şey de var işte. yani Almanya... İtalya'da da aynı şey oluyor Evet, e, hatta yani Almanlar çizgi roman okumayı seviyorlar o dönemde de. Fakat ülkede yayınlanması için, atıyorum belki hangi romanda o ya? E, yani kahramanın ismini Alman yapıyor. Hmm. O şekilde girebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devşi, yani... Tabii ne tabii, ne? Isim, <gülüyor> Bay Tekin oluyor işte. Evet, <gülüyor> uh, Bay Tekin gibi. <gülüyor> evet, Turgut, Düsseldürk, söyleyecek. This is why we fight. is why to me now lay your Tabii çiz roman ekolleriyle ilgili Evet ufak bir gizgah yaptık ama tabii tabikin Dünya Savaşına gelmişti. İkinci Dünya Savaşı, evet. İkinci Dünya Savaşı e, Amerika'da Avrupa'da çiz roman için bir şey oluyor darbe oluyor genelde Hele ki işte e, işte İtalya'daki gibi bir işte Mussolini yönetimi kesinlikle haz etmiyor daha evet. ziyade de şey yayınları devam edenler propaganda mı evet, evet, evet. hizmet etme evet. evet. Süper kahramanların askere gitmesi gibi. Saat sonrasında da bir şey durumu var. Tutuculuk Hı -hı. durumu. Hı -hı. İşte bu McCarthy evet. ile beraber ortaya çıkan o Amerika'daki o cadı alı. Evet. Komünist Or alı. Evet. Komünist avı ortamında çizgi roman da etkileniyor ve şeydeki gibi işte bu Hani şey vardır ya meşhur Almanya'da halkın ateşe kitaplarını arttı. Evet, evet, evet, evet. İşte öyle bir dönem başlıyor. Yani çizgi romanlar yakılıyor Amerika'da. Ciddi anlamda. Ve e, e, Connecticut filan gibi Hı -hı. şehirlerde özellikle yasaklanıyor. Yok. Çok yüksek protestolar oluşuyor. Ve bunun üzerine e, bir şey oluşuyor. E, çizgi roman yasal denetim merci. <gülüyor> yani Comics Code Authority. Rütük. Yani evet bu bir şey yapıyor Düzenleme yapıyor Bu bir Editörlükle ilgili kurallar olarak yazılmış Genel standartlar A, B, C olarak devam ediyor Burada Çok acayip şeyler var işte Yani Polis, yargıç, devlet memurluğu Memurları, saygınlığı olan kurumlar Mevcut otoriteye karşı Biçimde gösterilmeyecek <gülüyor> Böyle bir durum varsa bile ...istisna olduğu belirtilecek... ...ve sonunda kanuni cezasını... ...görecektir. <gülüyor> yani... E, ...çok acayip şeyler var. Mesela şöyle bir şey var... ...çıplaklık her biçimli yasaktır... ...ima edici şehvetli resimler... ...yapılmayacaktır. Of. Ee, <gülüyor> çok... E, ...kadınların realist olarak... çizilebileceğini söylüyor ama... ...gereksiz abartılar... ...olmayacağını Olmayacak. söylüyor. Aynı şekilde... Birçok şey var burada. Tuhaf kural var. Bu da bir şey oluşturuyor ne yazık ki. Yani o dönem birçok çizer işsiz kalmak zorunda kalıyor. E tabi canım. Yani belirlenmiş tanım içerisinde ne yani? yani işsiz kalmamak isteyenler de bir memur çizer durumuna dönüşüyorlar. Evet. Ve bu arada tekrar bu strip komik yani bant çizgileri Hı -hı. de şey olmaya başlıyor. Tekrar eski hani çizgi romandan geri alıyor. Evet evet. Güncel günü. İşte o Snoopy'lerin filan olduğu dönem. Burada Hatta da... Snoopy'nin Türkçe çevirisini yetmişlerde Can Yücel yapıyor. Oo. <gülüyor> <gülüyor> o, o da enteresan bir şey olsun bilgi olsun. Bu şeye benziyor bu ilk yani basılı karikatürler ve çizgi ile ilgili broşürler. Yani işte or, orta çağda matbaa yeni çıktıktan sonra okuma yazma bilmeyen halka Hristiyanlığı öğretmek için bir <gülüyor> broşür gibi. Seni bu anlattığın şeyi de direkt o o düzeye indirgemek gibi. Başka hiçbir şey anlatamazsın. Yani <gülüyor> McCarthy'nin ideolojisi bilmem muhafazakar aile ortamını, ülke ortamını <gülüyor> bozacak hiçbir numara olmaz. Ve biz bunu şey dedi, 80 sonra da şey oldu ya, Hasan Kaçan Cork'u yaratmıştı. <gülüyor> evet, eee Heten He He keten. Hasan <gülüyor> kese <Kaçan gülüyor> demir de ilegali tesi herkes biliyor. <gülüyor> Heten keten diyeyim. Ee, garip bir dil oluşturmuştu. Evet. E Garipce. Ne ancak öyle evet, söyleniyordu. Garip tipleri evet. vardı. <gülüyor> Genel çizgisinin dışında çok tipleri. <gülüyor> Onlar söylenemeyenleri. Evet. Neredeyse hafif kuş dilini anlatan hatırlatan bir evet. dille anlatıyorlardı. Ama Amerika'da işte çizgi roman. McCarthy'den sonra underground oluşarak acayip bir intikamını almış oldu. Evet işte underground çizgi roman yani e, genel yasalarca kabul görmeyen hı hı. çizgi roman. Benim hemen aklıma Robert Crump e, tabii bu. <gülüyor> Amerikan underground çizgi romanı deyince e, çok zihin açıcı. Yani zihin besleyici. Evet. Çok üretken adam çok iyi anlatıyor, çok iyi çiziyor. Evet. Bir bilmiyor yani adamın çizdikleri ee, bu icin hakikaten yani Andurgherat Amerika Amerikan Andurgheranterle under özdeşleşmesi şey de şey aynı zamanda müziğe de oldukça etkisi var. Etkisi evet. var Robert Crampın kendisini şey çalarken falan çizdiği figürleri vardır kendisini çizer. Bu cowboylerin gitar değildi. De, Bango. Ah, Bango. Evet. Ga galiba yanlış hatırlamıyorsam evet. öyle bir şey onu çalarken Hı. blues toplamaları falan var bildiğim kadarıyla. Enteresan bir tip. Evet. Robert Klan'tan sonra da Artış Belman. Aha, o, evet evet. Mouse evet. efsanevi bir mouse Aslında çizim. şimdiden haber vermiş olalım. Gelecek evet. programlarımızdan birinde mouse olacak. Su, evet. Kaç program söyleyecek? Tamam olur ama hakkıyla olur. Evet, evet. <gülüyor> e, rekoru Rekor kırabilir gibi bir his var benim evet. mouse. Evet. Mouse'un ilk bölümün çizmesi 6 sene sürüyor. Ya yani ilk bölüm kaç 220 sayfa mı burada? Gibi civarda. Yani 100 sayfayı şey altı sened çiziyor. Ama şey okurken zaten istediyorum inanılmaz bir editörlük işinin var hikayeyi do çok doğru anlatmak için hı hı hı. uzun uzun kafa patlatmış çok iyi çizmiş. Evet. Tam underground evet her türü şekilde çok doğru temsil ediyor <gülüyor> evet underground'ı çok iyi temsil ediyor Robert Crump biz de programımıza bir şarkı ile devam ediyoruz o zaman mümkünse evet bugünlerde gündemi çok kurcalayan bir söz stakorum sendromu <gülüyor> yani <gülüyor> neymiş bu stakorum sendromu dedirtecek kadar artık <gülüyor> e, enteresan biçimde her yerde konuşuluyor <gülüyor> Bakalım müz ne diyor bu konuda. Bakalım. O, onların <gülüyor> Stockholm sendromu şarkısını dinliyordum. <gülüyor> sert bir parça. <gülüyor> St Stockholm Sendromu bizim gündemimizde etkisiz sert oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu e, tanımlamam. Evet abi ne idir şimdi çizgi roman nasıl devam edecek bu program? şey Bir bakalım Türkiye'de o esnada neler oluyor. O esnada başka bir yer Türkiye, Türkiye'de neler oluyor diye bakalım. E, Türkiye'de e, söylemiştik e, çocuk evet. de, genelde şey de Sesi ilk dergi olarak kabul ediyor. Tabi. İttihar çizgi romanlarda başlıyor. Hı hı. Ee, aslında büyük bir kısmı da öyle devam ediyor. İşte ben şeyi almıştım. 1001 roman dergisi var. <gülüyor> eski 1001. Evet, evet, evet, evet. O şeyde 1946'da çıkmış ve bayağı da gitmiş. Hı hı. Ee, i̇yi satarak da gitmiş. Daha sonra işte bir İtalyan çizgi romanları geliyor. Dergilerde, evet Belçika çizgi romanları. Telif konusu açılmışken yani bizdeki İtalyan çizgi romanlarının çoğu aslında üzerinden Aidinger'den tekrar geçirilerek evet. çizilmiş. Yani teliften kaçmak adına yıllarca Türk çizerlerin kopyalarını evet. okuduk. Evet. Bu telif mevzusunda da enteresan bir şey var. Conan. Hı hı. Fenomen severdim Conan'ı. Kimmer Yalı. Kimmer yolu Kimmer Yalı'nın Anadolu'da bir yerde olduğu durumu gerçek midir o zaman? Hemen sorayım size. Samsun'da diyelim. <gülüyor> Samsun <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, i̇lk işte Marvel konanı yayın hakkında alıyor 1970'te ve kime çizdiririz diye düşünürken John Buscema. Çok acayip bir çizir o da. Onda karar kılıyorlar. <gülüyor> Ama John da yani Marvel Comics'in iyi para alan çizerlerinden biri. E aynı zamanda da şey düşünüyorlar. E, mirasçıların konunu yazan adamın e, Robert L. Howard'ın mirasçıların da aynı düzeyde telif alması gerekiyor. O <gülüyor> <gülüyor> yüzden de Buscama'yı çizdirmiyorlar. Daha ucuz para <gülüyor> alan bir adam <gülüyor> çizdiriyorlar. Yani telif her zaman için işte yayıncını vermek istemediği ve vermemek için de takla attığı bir şey. E tabii işte yani yıllarca bu ülkede şeyi tanık olduk. Aynı işlerin tekrar yayınlanmasından tabii. oluşturulan dergiler. Yani tabii. çizilerinin rızası olmadan. Tabii. Ama tabii zor bir konu hukuk. Ne diyor bu durumda? Açılan davaların sonuçları ne oldu tam olarak bilemiyorum. Yani işte onu bir şekilde oturtmaya başladılar aslında. Evet evet. Konan çizerleri deyince aklıma şu geldi Turgut. E, yerli baskıda şey olurdu bir sayfa. Konan e, okurlarının gönderdiği konan çizgileri. <gülüyor> evet. Orada da çok güzel konanlar yani tabii ki evet. bakılarak yapılmış işler <gülüyor> genelde ama. Güzel şey evet. desenler çıkardı aslında Ben biraz onları da merak eder Bakardım hemen Maceraya geçmeden önce <gülüyor> Sondan başlıyordum Evet evet <gülüyor> sondan başlıyordum Ya bu şeyin Yazırın hikayesi de enteresan Robert Erwin Howard ya yani 1906'da Doğuyor hı hı. Ve işte 18 yaşında ilk öyküsünü yazıyor Yani tarihi Öykü yazıyor 32'de barbar kral kulu yaratıyor. Hemen sonra da Conan'ı yaratıyor ve şey e, çok tutuluyor hikayeler. Evet. Kasabasında çok tanınan bir adam oluyor. İyi kazanıyor ama 1936 senesi 30 yaşındayken intihar ediyor. Oh. Evet. Hayatını böyle sonlandırıyor. Evet. Biz de programı, Biz de programı, şarkıyı... programı sonlandırıyoruz. <gülüyor> Evet, e, geçen hafta kumanda masasında olan arkadaşımız Ömer Şahin'e e bir sözümüz vardı. Bu e, hafta rock çalacağız. E, gerçekten sıkı ve sert bir program olacak diye. E, hoş e, bu hafta bize kumanda masasında eşlik eden Eli, Eli Haligu arkadaşımızın birden öyle bir beklentisi yoktu. Ama biz yine de verdiğimiz <gülüyor> sözü yerine getiriyoruz. Veda etmeden önce size rock, e, Judas Priest'i. Ee, Rocco Rolla Evet Rocco -roll ile veda edeceğiz Evet Durgu son olarak Söylemek istediğim bir şey Selam saygı Peki o zaman ben de herkese çizgi roman tadında Güzel bir hafta diliyorum Ve Judas Press Programımızı kapatıyoruz